Kıymetli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hocaefendi'nin kaleme aldığı, Yusuf Ziya Özkan'ın seslendirdiği Gönül Bahçesi'nden Sohbetler programını istifadenize sunuyoruz. Muhabbetteki Sır ve Rumuzlar Manevi hakikatleri müşahhaslaştırmak için müracaat edilen en tesirli vasıta, temsil ve teşbihtir. Hz. Mevlana, insan tabiatında sevgilerin adreslerini ve kıymeti harbiyelerini idrak edebileceğimiz temsillerle dolu bir kıssa anlatır. Zahiren bir aşk hikayesine benzeyen, fakat, Sır ve hikmetlerle rumuzlu olan bir temsil. Padişah ve Cariye Kıssası Saltanat sahibi asil bir padişah vardı. Bir gün maiyyetiyle beraber ava çıktı. Yolda güzel bir cariye gördü. Cariye pırıltılı güzelliğiyle padişahı can evinden vurdu. Bir anda kendisine rağm etti. Padişah ava giderken avlanmıştı. Bir kuş kafeste nasıl çırpınırsa, padişahın da canı beden kafesinde öylece çırpınmaya başlamıştı. İçini kavuran sevda ateşini serinletebilmek için, Hemen büyük meblalar ödeyerek cariyeyi satın aldı. Artık arzusuna kavuştuğunu, saadete ulaştığını sanıyordu. Fakat hiç de öyle olmadı. Padişahın sevgili cariyesi çok geçmeden müthiş bir hastalığa yakalandı. Her geçen gün eriyordu. Bir bahar tazeliğindeyken Şimdi hazan yaprağına dönmüştü, yatağa düşmüş, asla kalkamaz olmuştu. Padişah bir kez daha perişan olmuştu, her tarafa haber saldı. Ne kadar mahir ve meşhur tabip varsa çağırttı, hepsini topladı ve onlara benim de cariyemin de hayatı sizin elinizdedir. Diyerek sevdiğini tedavi etmeleri için adeta yalvardı. Sevdasının galibesinden dolayı makamını, mevkini de unuttu. Aciziyet izhar ederek diller döktü. Hekimler de gururlu bir şekilde, ''Sultanım, her birimiz tıp sahasında devrin İsa'sıyız. Devaya kavuşturamayacağımız dert yoktur.'' dediler. Böbürlenirken inşallah Allah dilerse diye istisna etmeyi de ihmal ettiler. Ancak benlikleriyle rezil rüsvay oldular. Çünkü yaptıkları ilaçlar fayda etmek bir tarafa cariyenin hastalığını daha da artırdı. Bir çare cariye zayıfladıkça zayıfladı, tamamen halsiz düştü. Bunu gören padişah daha da yıkıldı. Yanık bağrından çıkan feryatlarla boğazı düğüm düğüm oldu. Dünyadaki bütün hekimlerin acziyetini gören padişahın aklı başına geldi. Manevi çarelere başvurmak için mescide koştu. Mihrapta secdelere kapandı. Göz yaşlarıyla secdegahını sırılsıklam ederek Rabbine irtica etti. Allah'ım! ''Sen kalplerdeki bütün istekleri bilirsin. Bir fani cariyeye esir oldum. Ey dertlere hakiki derman olan beni kapından çevirme!'' diye yalvardı, yalvardı, yalvardı. Padişahın bu seller gibi akan gözyaşları karşısında Allah'ın lütuf ve merhamet deryası da coşmaya başladı. Çünkü samimi gözyaşlarının her zaman rahmeti ilahiyeyi galeyana getiren bir tesiri vardı. Sonunda bu içli sızlanış bir çare padişahın duasının kabulüne vesile oldu ve Cenab-ı Hak ona salih ve has kullarından birini yani ilahi bir rehberi cariyenin tedavisi için göndereceğini ilham etti. Padişah, sevinç ve neşe içinde saraya koştu. Daha sarayına varır varmaz gördü ki, ötelerden gelen o misafir karşısında, o salih zatın nurundan dolayı gözleri kamaştı. Zira o zatın nurunun karşısında, güneşin ziyası bile sönük bir duman gibiydi. Padişah, Büyük bir hayret ve hayranlıkla adeta başsız ve ayaksız bir hale gelmişti. Gönünde apayrı haller hissetti ve gayri ihtiyari olarak o şerefli misafire ''Benim asıl sevdiğim o cariye değil sensin.'' Fakat dünyada iş işten meydana gelir, Allah'ın hikmetiyle sebeplerden sebep doğar dedi o nur yüzlü kutsi misafiri muhabbetle kucakladı. Bir yandan o zatın elini, alnını öpüyor, bir yandan da acaba halkın gözünde perde mi var ki bu hakikati görmezler. Nasıl oluyor da bu kadar parlak bir mehtaba ama kesiliyorlar diye düşünüyordu. Böylece tarifsiz bir sürura gark olarak, Düştüğüm iptilaya sabır ve tahammül göstererek ne büyük bir manevi hazineye nail oldum dedi. Sonra ona derdini açtı. Ey bana Rabbimin hediyesi! Ey es-sabru miftahul ferac! Sabır sürurun anahtarıdır hadisinin canlı manası. Hoş geldin. ''Anladım ki sensiz başımıza bela ve musibet yağar, şu geniş olan semalar bile bize dar gelir, işte düştüğüm dert.'' diyerek manevi hekimi hasta cariyenin yanına götürdü. Bu hekim bir maneviyat sultanıydı, basiret ve firaset sahibiydi. Hakkın nuruyla hastaya daha ilk bakışta teşhisini yaptı. Cariyenin hastalığı gönlündeydi. Çünkü onun vücudunda gerçekte hiçbir hastalık yoktu. Gönlü ise yaralı, gamlı ve perişandı. Manevi hekim vaziyeti padişaha hülasa etti ve cariyeyi konuşturabilmek için oradaki herkesi dışarı çıkardı. Sonra onun nabzını tutarak çeşitli sualler sormaya başladı. Memleketini, başından geçen hadiseleri ve benzeri her şeyi sordu. Maksadı, vahsi geçen isim ve mevzuların nabzında meydana getireceği değişikliği tespit ederek, sakladığı sırları açığa çıkarmaktı. Nitekim, Semerkant şehrinden bahsedilince, cariyenin nabız atışı hızlandı. Yüzü önce kızardı, sonra sarardı. Semerkant ipucunu takip ederek, şehrin esnafını saymaya başladı. Kuyumcu sözü geçtiğinde de cariye kendini kaybedecek kadar sırrını ele verdi. Manevi hekim, ihtiyaç duyduğu malumatı elde etmişti. Sultanı hemen Semerkant'a adam göndermesini, cariyenin aşık olduğu kuyumcuyu getirmesini ve eğer iyileşmesini istiyorsa, cariyeyi de ona hediye etmesini istedi. Padişah çaresiz bu talebi yerine getirdi. Böylece sevdiğine kavuşan cariye, her geçen gün iyileşmeye başladı ve bir bahar dalı gibi eski güzellik ve letafetine kavuştu. Hekimin esas maksadı, padişahın derdine deva bulmaktı. Cariyenin eski sıhhatine kavuşması bunun bir adımıydı. İkinci adımda kuyumcu için gayet tesirli bir şerbet yaptı. Kuyumcu şerbeti içti, ve kızın gözü önünde yavaş yavaş erimeye, zayıflayıp çirkinleşmeye başladı. İzafi güzellikleri kayboldu, abesleri, kusurları ortaya çıktı. Gün geçtikçe tükenen kuyumcu nihayet cariyenin gözünden düştü, ve bir müddet sonra da öldü. Her fani gibi toprak altına girdi. Böylece bir çare cariye de düştüğü dünyevi iptiladan arındı, tertemiz oldu. Bu hikaye iki ayrı cins arasında geçen bir aşk hikayesi değil. Her insanın iç dünyasında yaşanan bir maceranın rumuzlu temsilidir. Rumuzlar hikayedeki padişah Ruhi Sultan'ı Cariye, dünyada onun emrine verilmiş nefis. Kuyumcu, cariyenin yani nefsin zebunu olduğu fani heva ve hevesler. Hekimse, mürşid-i kamildir. Vustat sarayından ayrılan padişah yani ruhi sultani, çıktığı marifet avında önüne çıkan cariyeyi yani nefsi görünce, kendi mevki ve şerefini unutarak onun cazibesine kapılır. O anda yaratılış gayesi olan kulluk ve marifeti unutur. Adeta kendisi avlanır ve nefsinin esiri olur. Nefsin ona tabi olması gerekirken o nefse tabi olur. Fakat nefis bu büyük bağlılığa da vefa göstermez. Dünyevi süfli tabiatı icabı olarak, gözü daima aşağılara, esveli yine doğru bakmaktadır. Orayı saadet zannetmektedir. Bu sebeple dünyevi istekleri, altın ve gümüşü temsil eden kuyumcuya aşık olur. Ruha yar olmaz. Yani altın ve gümüşe ram olur. Onun fani lezzetlere kul olup da düştüğü acıklı vaziyeti Cenab-ı Hak şöyle ifade buyurur. altın ve gümüşü biriktirmek suretiyle Allah yolunda harcamayanlar var ya, onlara can yakıcı bir azabı müjdele. Ettevbe 34 Ruh ve nefis iki ayrı dünyadır. Ruhun nefsi tedavi için başvurduğu hekimler, maneviyata ehil olmayan bilgiçlerdir. Çare olmak yerine, derdi derinleştirirler. Böylece ruh manevi arayışlara girer. Nefsin dolayısıyla ruhun tek hal çaresi hazık bir hekim yani bir mürşide kâmildir. Ruh mürşide kâmili görünce hakiki mahbubunun nefis değil mürşide kâmil olduğunu idrak eder ve onun her dediğine tabi olur. Böylece perestiş ettiği dünya nimetleri onun gözünde aşağılanır, kalbini tatmine medar olacak muhabbetullaha tevcih gerçekleşir. Nefse, aşkıyla perişan olduğu heva ve heveslerin hiçliği ve çirkinliği Mürşid-i Kamil tarafından gösterilir. Dünyanın cazibesine aldanmamanın yolu, işin akıbetine, aynadaki son nakışa bakmak suretiyle gösterilir. Faniye isyan içinde olan ruh ve nefsin muhabbeti, böylece bâki olana tevcih edilir. Hekimin verdiği şerbetle kuyumcunun eriyişi, insanın ibret nazarına, fani varlıkların başlangıçtaki cazibelerinin son noktada nasıl pörsüyüp yok olduğunun adeta, Hızlandırılmış bir çekimle gösterilmesinden ibarettir. Bir ömür boyu peşinden koştuğun fani alaka ve rabetlerin ilk ve letafetli hallerine bak. Sonra onların nasıl pörsüdüklerini ve ne hallere girmiş olduklarını seyret ibret hal. Yani boğazından girerken nasıldılar, senden ayrılırken ne hale geldiler bir bak. Senin boğazına girerken o letafeti düşün, senden çıkarken o kaçtığın teressubatı düşün, nereden ne hale. Manevi hekimin bu nasihatlerini işiten nefs de, nihayet bütün isteklerinin fani ve gelgeç boş arzular olduğunu, kuyumcunun eriyip ölmesi yani gönülden kaybolması neticesinde anlar, Dünyevi bütün ihtiraslarından sıyrılarak temizlenir, ruha layık bir mahbub olur. Anlar ki ehli irfanın verdiği zehir gibi acı reçeteler canlara sapa, ruhlara gıdadır. Yani onların sunduğu iksirler gönlün ve nefsin içinde çöreklenen ve zaman zaman şaha kalkan nice sinsi yılanları ve zehirli akrepleri bertaraf eyler ve kul, Hakk'ın gönül sarayındaki yerini bulur. O halde, sevgi nedir? Bu sualin cevabı, ancak sevginin sahtesini, hakikisinden ayırmak suretiyle verilebilir. Zira misalimizde de görüldüğü üzere, sevgi, ulvi ve süfli olmak üzere, derece derecedir. Muhabbet, iyi, güzel ve hayırlı görünen bir şeye karşı kalpte meydana gelen temayül, istek ve arzudur. Bu arzu, üç şeye müteveccih, yönelik olabilir. Bir, lezzet. iki fayda. Üç, fazilet. Talip olunan lezzet, eğer nefsani bir keyif ise, bu muhabbet, merkebin arpaya duyduğu şehvet gibi basit ve süfli bir sevgidir. İnsanoğluna nefsi gereği mal, hanım, evlat, binek gibi bazı maddi varlıklara temayül verilmiştir. Bunlarda hodgamlık, bencillik kınanmış, fedakarlık, îsâr övülmüştür. Haram, helal çizgisi, şüphelilerden kaçınma, vera ve takvası, ve mübahlarda riyazat ve kifafın nefsle nefsani istekleri dizginlemek, dinin özünde mevcuttur. Nefsani hoyratlıklar bertaraf edildikçe, lezzetler ruhani buğut kazanır. O takdirde sevgi de ulvileşir. Zikrullah'tan, infaktan, hizmetten alınan ulvi lezzetler gibi. Aklın gördüğü ve istediği fayda ve menfaat de mantuf olduğu gayeye göre kıymet kazanır. Hz. Süleyman'ın cihatta faydasını gördüğü, dolayısıyla vasıtasıyla sevap kazandığı için atları sevmesi gibi muhabbetler, güzel maksatlara mebni olduğu için güzeldir. Fetih ve zaferleri, İslam'ın galebesini ve gönülleri fethetmeyi sevmekte böyledir. Fazilet kesbetmek için beslenen sevgi ise ruhanidir ve ulvidir. İlmi, irfanı, alimleri, nafile ibadetleri sevmek böyledir. Allah sevdiği kullara böyle sevgiler bahşeder. İnsanlar ne yaparlarsa aslında sevgileri istekleri istikametinde yaparlar. Ferhatlar sevdaları uğrunda dağları delmiş. Mecnunlar çöllere düşmüş, keremler yanıp kül olmuşlardır. Yine sevda uğrunda züleyhalar musibetlere düçar olmuş, misafirleri ellerini doğramış, nice şairler, divanlar, nice nasirler, destanlar kaleme almışlardır. Fakat burada sayılan ve misallendirilen bütün sevgiler, hakiki muhabbet için, yani muhabbetullah için sadece bir basamak ve vasıta hükmündedir. O hakiki muhabbetin lezzetine eren İbrahim bin Ethem Hazretleri, o sevginin fazilet ve üstünlüğünü şu çarpıcı ifadeyle dile getirir. İlahi muhabbette duyduğumuz ilahi lezzet, huzur, vecd ve istirakımız müşahhas bir şey olsaydı krallar onu alabilmek için bütün hazinelerini de krallıklarını da feda ederlerdi. Bu hakikatin idraki padişah ve cariye kıssasındaki incelikleri anlayarak yaşamaya bağlı. O kıssadan tahsil edilebilecek daha nice hisseler elbette vardır. Ancak hülasası şudur. Muhabbetin tevcihi, kalbin sanatı. Muhabbet, iki ucu keskin bir bıçak gibidir. Yani hayra da şerre de vesile olur. İnsandaki muhabbet istidadı, fani lezzet ve süfli menfaatlere yönlendirildiğinde, insanı rezil ve lüsva ederek esfer-i safiliğine çekmekte, ve insanın haysiyet ve şerefini ziyan ederek onu en yüce mertebelerden yani alâiyü iliyinden mahrum etmektedir. Fani lezzetlerin ancak zafiyete ve akamete uğrayınca sıfırlandığını, fakat bâki lezzetlerin sonsuza kadar devam ettiğini idrak etmek insanı bu mahrumiyetlerden muhafaza eder. Bunu başarabilmek Kalbin sanatıdır. Bu sanatın muallimi de hikayedeki hekim gibi peygamberler ve hak dostlarıdır. Rabbimiz bizleri onların şifalı yollarından ayırmasın. Ya Rab, bizlere eşyanın hakikatini göstererek kalplerimizi fani heva ve heveslerin zebunu olmaktan muhafaza eyle. Kalplerimizin muhabbet istidadını rafiik alaya tevciheyle Ey Vedud ve Şafi Rabbimiz illet ve marazlardan hali kılarak kalplerimizi sedîme ile yegâne şifa ve gıdamız olan muhabbetullahı gönüllerimize nasip ve müessir eyle. Amin.